Bu içerik Albayrak Yapı İnşaat tarafından hazırlanmıştır. Bakır oluk en çok tercih edilen oluk seçeneklerinden biri olan bakır oluk çatılarda yağmur sularını en iyi şekilde toplayabilmektedir. Çatınız için bakır oluk satın almak gibi bir düşünceniz var ise hemen 0216 487 0061 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Telefon üzerinden Albayrak Yapı ve İnşaat yetkilileri ile irtibat kurabileceksiniz. Buradan dilediğiniz takdirde sundurmalar temin etmeniz de mümkün olabilir, apartman girişlerine çok yakışacak çeşit çeşit sundurma modelleri, firma tarafından müşterilerine sunulmaktadır, Çatınız ulluk taktırdıktan sonra, cam çatı uygulaması yaptırmak isterseniz, bu noktada yine al bayrak yapı ve inşaat tercihinde bulunmanızda yarar vardır, firma, çatılarınızı birinci sınıf kalitede camlarla kaplar, ayrıntılı bilgi için 0216 487 çift 061'den bize ulaşabilirsiniz.